Tam 27 iletişim hatasını sizin için şöyle bir derledim. Şimdi bakalım ilk 4 ne? İlk 4 çok önemli. Sonrakiler 23 artı. İlk 4 çok klişe ama. Birincisi yanlış zaman. İkincisi yanlış ortam. Üçüncüsü yanlış kişi. dördüncüsü yanlış iletişim becerisi. Bu dörtlüyü çok iyi açıklamak lazım. Siz yanlış kişiyle iletişim kurmaya, onu ikna etmeye odaklanıyorsanız... Ama aslında asıl konuşmanız gereken, onay almanız gereken, ikna etmeniz gereken sizi asıl sevecek insan başka birisi ise inanılmaz bir yanlış zaman kaybıdır. Sen birinden hoşlanıyorsun, o senden hoşlanmıyor. Ama başka birisi senden hoşlanıyor. E, i̇ş yerinde terfi alman lazım ama yanlış kişiyi ikna etmeye, mutlu etmeye çalışıyorsun. Hayatta birinden onay alman gerekiyor ve yanlış kişiyi onay hatta daha da biraz değiştireyim. Kariyerin için, geleceğin için Bir karar vermeye çalışıyorsun ve zerri fikri olmuyor bir patatesin fikrini almaya çalışıyorsun. İletişimin baba yanlışı, yanlış kişi. İkincisi zaman. Çok yanlış dönemlerde doğru kararlar vermeye çalışabilirsiniz. Büyük hatadır. Çok yanlış zamanlarda, anlık zamanlarda doğru insanların fikrini sor sorabilirsiniz. ve O da geçiştirmek için bir şey söyleyebilir. Üç, yanlış ortam. Herkesle, her konu, her yerde konuşulmaz. Yani öyle bir yerde mesela örnek vereyim, seminer çıkışında gelip kısaca fikrimi sormak istiyor. Diyor ki ben işte tarih mi yazayım, bilmem ne mi yazayım, hukuk mu yazayım, tıp mı yazayım. Bunu şeyden de yazıyorlar yani işte Instagram'dan falan da. Kendim için söylemiyorum ama bu karar verecek kişinin vakti darsa, seni tanımadan nasıl böyle bir karar verebilir? Böyle e-mailler geldiği zaman, maalesef çok fazla e-mail geldiği için Tam sağlıklı bir dönüş de yapamıyorum. Ama illa fikir alacaksan işte mesela bir seminerde ayağa kalkıp sormalısınız. Seminer sonrasında değil. Bütün seminer boyunca diyoruz ki sorusu olan var mı? Seminer bitiyor. Hocam çok... Ya sor işte seminerde. Herkes öğrensin. 4. Yanlış iletişim becerisi. İletişim çeşitli tekniklerden oluşur. Üniversitelerde bunun dersini cahilce veren Ee, seminerlerde sözde kişisel gelişim adına bir şeyler öğretmeye çalışan ama hepsi internetten Türkçe kaynaklardan çalan e, sahte eğitimciler kusura bakmayın ben buna sahte eğitimciler diyorum ünvanının falan filan olması bir işe yaramıyor eğer ki gerçekten bir eğitimci ise bunun gerçeğini bilginin doğruluğunu araştırır yanlış bilgi ne bu sahte bilgi iletişimin %3'ü %5'i kelimelerdir %90, 95'i, 97'si beden dili mimiklerdir Yok böyle bir şey. Yani bu über cahilce inanılmaz ahmakça bir cümle. İletişimin %50'si en az kelimeler, doğru konuşma, kendinizi sıkmadan, acele etmeden, çok da mıymıyor olmadan konuşmaktır. Doğru kelimeleri kullanabilmen mükemmel iletişimi sağlar. Belki bir %50'si en fazla, yarı yarıya en kötü ihtimal, mimikler, doğru ses tonu bunlardır. Ama sen... Yani seni seviyorum falan yaparsan tabii ki karşı tarafa bir şey gitmez. Ya yani ağzından seni seviyorumun çıkması bir işe yaramıyor. Zaten beş de dili doğru kullanamama. Buradan sonra tek tek saymayacağım artık siz sayarsınız. Dili doğru kullanamama şudur. Siz eğer ki yaşadığınız yerden dolayı şiveniz varsa, dil, diksiyonunuz çok çok iyi değilse ben e'leri açık kullanıyorum, sudak tembelliği var falan filan. Bunlar değil kastettiğim eğer ki kelimeleri bilmeden öylesine kullanıyorsanız, karşı tarafta oluşturduğu tepkiyle hımm niye böyle alındı ki? E ama sen bilmiyorsun ki o kelime. Yani mütemadiyenin anlamını bilmiyorsun. Osmanlıca, Farsça bazı kelimeler var, dilde anlamlarını bilmiyorsun. Ya da daha e, acınası, iletişimin kral hatası, zirva hatası, İngilizce bir şeyler serpiştiriyorsun. Şey gibi, Nusret gibi. Araya 3-5 atayım. Yapmayın böyle şeyler. Çünkü karşı tarafın ne ifade ettiğini bilmiyorsunuz. İlla şöyle düşünün size yapıldığını düşünün. Birisi bir şeyler söylüyor. İşte şöyle şöyle bilmem ne yapmamız lazım. İngilizce bir şeyler oluyor. Anlamıyorsun he he diye geçiştiriyorsun. Ve eksik iletişim kuruluyor. Ve bir sonraki madde argo ve agresif kelimeler. İletişimi Türkçede çok fazla var bu. Tabii ki diğer dillerde var. Yani New York slangında New York arka sokaklarında New York halkında da Berlin'de de görürsünüz bunu. Her dilde küfür argo vardır ama bizde artık Arap kültüründen mi diyeyim dilin yapısından mı diyeyim Orta Asya'dan beri böyle miydik bilmiyorum çok küfür var yani lan kelimesi her şeyin yerine geçiyor asalak kelimeler de vardı bir şey ı falan ama yani böyle boş ver yerine küfür bir de noktalama işareti yerine geçiyor bak bunu kullanmayın demiyorum ama derdinizi anlatırken birine boş ver yerine dediğiniz zaman O kişinin gözünde değeriniz bir tık düşüyor. Ağzınızdan, yeni bir insanla tanıştığınız zaman çok ağzınızdan çıkmaz şey. Ya da e, ne bileyim küfür müfür şimdi. Çok miplememek için söylemiyorum. Ama lütfen buna dikkat edin. Yani bir süre sonra şöyle görsün. Ya insanlar zaten beni küfürle seviyor. Alıştılar. Alışmadılar ya. Artık senden vazgeçtiler. 7. Saymayacağım dediğim bu önemli madde. Seçenekler ver. Res çekme. Ben mi o mu? Benle görüşeceksin ya da onunla görüşeceksin. Seç. Böyle şeyler yaptığın zaman bu resttir. Şimdi rest çok tehlikelidir. Bu blöfü yaptığın zaman karşı taraf aman o zaman o di, gitti. Dedi be gitti ne yapacaksın? İnsan kaybetmek o kadar kolay ki ve kazanmak o kadar zor ki 100 insanla tanışırsan 10 tanesiyle arkadaş olabiliyorsun ve bir tanesi dostun olabiliyor. 100 insanla tanışıyor musun her ay? Hayır. Her yıl dürüst ol. O zaman o kadar da kolay harcamamak lazım. Ve 8. Topu bir türlü vermemek. Açık uçlu sohbet yapmamak. ikisi de çok tehlikeli. Seninle sohbet ediliyordur, iletişim. Sanıyorsun ki dünyadaki en önemli fikir senin. Ya lütfen bir dakika bitmeden topu karşıya at. Bir konuda fikrin soruldu mu? Seminer verme. Benim yaptığım gibi 30 dakika konuşuyorum biliyorum. Ama sizle konuşan kişi karşınızdaysa arada bir dinlemek istiyor. Yani Bu para verip de geldiği bir seminer değilse sizi dinlemek için ödeme yapmadıysa bir zahmet arada bir fikrini söyledikten sonra dur. Ya da Açık uçlu sorular, ya şöyle bir şey var. Şimdi o sana fikrini soruyor, sen diyorsun ki ya şöyle de olabilir, böyle de olabilir ama bir de şöyle de olabilir. E tamam da zaten fikrini sordu. Sen bunları böyle yuvarlak yuvarlak konuştu, o da gidip başkasından fikir alıyor sonra. Bir başka iletişim hatası. Beni deli eder. Örnek vermemek, delil sunmamak, istatistik ya da sayı sunmamak. Genellemek. Şöyle bir şey var. Birisi bir kişi bir şey anlatıyor. Sen de boş yapmışsın. Ya boş yapmışsın kadar ahmakça, pirmatça bir cümle yok. Ya da diyorsun ki şöyle şöyle şöyle ya hep öyledir o. E peki ama benim derdim bütün erkekler, bütün kadınlar şöyle. Ama benim derdim ya genellemek bir çözüm değil ki. Fikri yok topu taca atarak vakit kazanmak istiyor. Ya da size gelip der ki sen hep böyle yapıyorsun, sen hep geç kalıyorsun. sen hep Bunlar işi çözmüyor biliyor musunuz? Yani genellediğiniz zaman ya da topu taca attığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. Ve bir sonraki madde, olumsuz yaklaşma. İnsan oldu yaşlandıkça bu artıyor. Kendimden biliyorum söyleyeyim size. Birisi bir şey sorduğu zaman olmaz. Her ailede en az 3-4 tane ya yani aile 5 kişiydiyse 3 tane garanti vardır bir %60. Çünkü olumsuz karar çıkar konseyden. Arkadaş çevrende de görürsün, ofiste de. Gider şöyle şöyle dersin, olmaz. İşin kötüsü eğitimcilerde ve öğretmenlerde de var bu. Öğrenci gidip böyle böyle bir şey düşündüm diyor. Abi icat çıkarma. TÜBİTAK'ın son 10 senede icat çıkarma dediği bu saçma dediği 7 proje dünyada kabul oldu. 3 tanesi çok büyük fonlandı yurt dışından. Çocuklar Türkiye'den gitti. Dolayısıyla icat çıkartın ve insanlar olumsuz yaklaşmayın. Lütfen size olumsuz yaklaşanlar, birisi diyorsa ki olmaz, neye göre olmazı açıklayamıyorsa boş ver onun fikrini. Bir başkası sonucu odaklanmadan suçu transfer etmek. En sık bu Muhabbet sırasında, sohbet sırasında bir tane ateşten top vardır. Bu ateşten topu kim kenara koyarsa o sohbetin yönetimini alır. Ama bizde genelde şeydir. Senin atan, topu atar. Öbürü topu tutar, eli yandığı için. Hayır senin atan, geri atar. Zaman, mekan hiç önemi yoktur. Bunlar çünkü kafelerde, restoranlarda falan da böyle bağıra bağıra kavga eder. Bir süre sonra bakarsın bir saat geçmiş, hiçbir şey çözülmemiş. Ya boş ver. Kimin hatası olduğu değil, nasıl çözüleceği önemli. Bir başka konu. Aceleyi getirme taktiği. Bunu bazen ticarette satışta evet. Ama unutmayın karşınızdaki müşteri adayı değil. Ya da potansiyel müşteri ya da müşteriniz değil. Karşıdaki ya arkadaşınız ya sevgiliniz ya da değer verdiğiniz bir insan. Hadi hadi çabuk çabuk karar verelim. Çabuk karar vermeyelim. Çünkü ben çabuk karar vermek istemiyorum. Birisi sizi aceleye getirmeye çalışırsa sakın çabuk karar vermeyin. Bırakın sonuçlarını siz yaşayacaksınız. Avantajını o yaşayacaksa düşünün. Biraz vakit ayırın. Ve nefretlik. Bu en az 5 madde değerinde ama acayip nefret ettiğim bir şey. Konuşuyorsun, göz teması kurmuyor. Bir şey düşünüyor. Tabletle, telefonla oynuyor. Hani üniversitede şey yapıyorlar ya ya da işte daha önceki öğretimde, ilk öğretimde falan. En son ne demiştim? Ö desen, hı. Sondan bir önce ne diyeyim? Hiç hatırlamıyor. Çünkü seçici dinleme var, bir de tembel dinleme var. Son cümleyi sadece ön bellekte tutar. Lütfen ne olur insanlara değer veriyorsanız bir zahmet o elinizdeki telefonu ağzınıza sokun. Oradan daha yakın görürsünüz. Lütfen insanlara vakit ayıracaksanız 30 dakika telefona bakarak ayıracağınıza 2 dakika yüzüne bakarak ayırın. Siz de insanlardan böyle zaman isteyin. Ve geniş Türkçe kullanımı. Daha doğrusu Instagram Türkçesi diyorum. Eskiden buna cadde Türkçesi denirdi. Yani bir çevrede tabii ki İstanbullu, Bağdat Caddesi'nde böyle bir saçma bir Türkçe vardı. Şimdi yeni yeni sosyal medyayla çıktı. İşte dermişim, öyleymişim. Böyle soru işareti olmayan sorular soruluyor. Ya senin bana bunu yapman? Yapmayın. İnsanlara iletişim kurarken insan gibi Türkçeyi kullanın. Çünkü bazı insanlar bu metaforu ya da kinayeyi, biraz da eski konuşalım, süsleyelim, anlamayabilir. Yani düzgün konuşmakla hiçbir şey kaybetmezseniz. Ama sen bana böyle dedin. Bunu çok özür dileyerek söylüyorum hanımefendilerden. Kadınlar daha çok şeyde kullanıyor. Hani şöyle şöyle şöyle. İyi tamam. İyi tamam ne ya? Yani bir sonraki maddeye bunu sayabiliriz. Trip ima ve erkeğin hiç anlamadığı bir algoritma kuruluyor. Şöyle şöyle oldu da böyle oldu. E tamam peki ne oldu işte diyorsun mesela aşkım hanımefendiye. Sen anlarsın. Anlamadım ki. Ben sana o gün ima etmiştim. O gün de anlamamıştım ki yani sistemin kendisinde bir sorun var. Bir sonraki iki maddeyi birleştireyim size. Eleştirmek ve geçmişi rahat bırakmamak. O kadar sıkıcı ki şöyle bir şey bir şey oluyor. Sen bundan iki yıl önce hatırlıyor musun bana ne demiştin? Geçen hafta şu olmuş. Bom. Ya bunun defterini bazı insanlar inanılmaz tutuyor. Yani böyle psikolojik bir defter çıkartıyorlar ve sonra defteri hayal edebiliyorsun böyle Harry Potter'daki büyü defterleri gibi. O oturuyor bütün muhasebeyi çıkartıyor. Böyle o Ve sen diyorsun ki tam o defter çıktı, başladı bundan sonraki 30 dakikayı dinlemesen de olur, başka şeyler düşün. Yapmayın, insanlar sizden nefreti. Bak, nefret ediyor. Nefret güçlü bir duygudur ve insanlar sizden nefret ediyor. Bunun yaşlıların yaptığı yöntem, yaşlılar dediğim ben yaştakiler bile olur, 30 ile 40 arası, ben senin yaşındayken. Ya kusura bakmayın da zaman o kadar hızlı atlıyor ki benim senin benim yaşımda olduğun dönem çok umurumda değil. Çünkü sen benim yaşımdayken internet yoktu bir başka büyük ruh hastalığı ben bunu ruh hastalığı diyorum çünkü en az yalan kadar bir madde yalan yalanı da buraya katalım yalan kadar tehlikeli bumerang vaatler bunu siyasetçiler çok yapıyor nasıl olsa kimse hatırlamaz diye sallıyor bumerangı ve o dönüp geri geldiğinde bir daha sallıyor daha büyük sallıyor birisi gelip diyor ki işte benle sinemaya gider misin tabii tabii tabi gider. haftaya gideriz sen şu ödevimi yap harika Sonra o gün geliyor. Bir sonraki hafta oluyor. Ve sinemaya gidilmesi lazım. Ya bugün gitmeyelim. Haftaya hem sinemaya gidelim hem at binmeye gidelim. Peki diyorsun. Bir sonraki hafta geliyor. Diyorsun ki hadi at binmeye sinemaya gideceğiz. Ne alaka bilmiyorum at binme. Ya tamam bugün gitmeyelim. Bak haftaya ben sana Ferrari alayım. Böyle saçma sapan büyütüyor. Bunlar değil tabi ama. Çeki hep daha büyük yazıp ya da seneti hep daha büyük yazıp senin eline geri veriyor. Bir süre sonra sen aptal yerine konduğunu anlayıp Artık gitmiyorsun yani. O da sanıyor ki ben çok başarılı bir sistem yapıyorum. Ne olur insanlara tutmayacağınız vaatler vermeyin. Yalandan da beterdir. Ki yalan daha insanları aptal yerine koymaktır ve insanları aptal yerine koyduğunuz zaman sanmayın ki anlamıyorlar. Anladıkları gün geri gelmiyorlar. Son üç madde. Garantör kelimeler kullanmayın. Bak yemin ederim abi vallahi bak seni inandırsın. Bunlar yalan söylediğinizin çok büyük belirtisidir. Zaten yalan söylemeyin ama sürekli işte ölünü göreyim. <gülüyor> bu da saçmalı zaten. Yapmayın lütfen. Bir başka şey. Sesinizi enstrüman olarak kullanmayı bilin. Çünkü bazen YouTube'da da rastlıyorum. Seminerlerde de. Hene, hene, hene. Öldürüyor böyle. Artık yani diyoruz Allah'ım ne olur bu eziyet bitsin. Kendimi keseyim. Yapmayın. Ve sonuncusu bu da benden size bir pozitif tavsiye. Bunu yapın. Örnekleme ve varsayımsal eşitleme kullanın. Çok akıllıca bir tekniktir. Size en sonunda en büyük tatlıyı vermiş olayım. Şöyle. Birisine bir fikri empoze edecekseniz Önünüzde basit bir kağıt olsun. A4. Çok büyük bir şey diye böyle tahtalara falan çizmeyin. Ve A4'ü hazır getirmeyin. O an bulmuş gibi yapın. Yani yarım parça kağıt. Kağıdın üzerinde konuyu Bir tane sen bir tane ben tatil yeri, para falan diye çize çize anlatın. Böyle anlattığınız zaman inanın Çok basit anlaşılır. Üstelik de eşitleyerek gitmeniz lazım. Diyeceksiniz ki işte varsayalım senin derdin şu. Kendi derdini düşünmektense onu eşitlediğiniz örnek üzerinde düşünmesi daha kolaydır. Bu mesela futbolcular neden tahta üzerinde <gülüyor> eğitim veriliyor? Çünkü odak onu anlayıp düşünebilecek durumları yok çok fazla. Birinin de çok vakti ve düşüncesi yoksa ne olur çizerek bir şeyleri yani varsayalım senin almak istediğin araba işte şuradaki kalem. Daha basit, daha ucuz, daha anlaşılabilir, şikayet edilmeyecek bir şey eşit diyorsunuz ve sonra öyle çözüyorsunuz. Umarım bu iletişim hatalarını yapmıyorsunuzdur. Ben Öykü Tatar. Kanalı verdiğiniz destek için teşekkürler.